Yeah. 갔을 Merhaba Kainat, bugün 29 Ağustos Pazartesi, yıl 2016, ay 8, gün 242, Hızır 116 1437 Hicri Zilkade 26, 1432 Rumi Ağustos 16 Sıcakların azalmaya başlaması, fırtına, leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi Günün Sözü Her şey aynı nefesten alır. Hayvanlar, insanlar, ağaçlar. Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse, insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur. İnsanlar yalnızlıktan ölür. Yerli Reisi Seattle Günün Tarihi 77 yıl önce bugün 29 Ağustos 1939'da Hitler Polonya'ya Dantzik kenti ve çevresiyle ilgili bir ultimatom gönderdi. Alman diktatörü Adolf Hitler, Ağustos'un ikinci yarısında Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık paktı imzalamış, bu arada gizli olarak Polonya'yı paylaşma konusunda da anlaşmıştı. Daha 1939 yılı başlarında Polonya'yı işgal için planlar yapan Hitler, Bu ülkenin tek liman kenti Dantzik'te, şimdiki Gdańsk'ta) bulunan Alman azının yakındığını söyleyerek baskı uygulamaya koyulmuştu. Sonunda Polonya, batıdan Almanya'nın, doğudansa Sovyetlerin saldırısına uğrayıp işgale uğradı. M Mümtaz Arıkan Büyük Saatli Marif Takvimi Mimar mamkin kerati khaya eli shemakoli shemakharoyay te shemakoli shemakha Jazz Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Yarında o tatil, resmi tatil olduğu için olmayacak. Çarşamba günü tekrar devam edecek Açık Gazete. Bugün Can Tonbil'de yok. Bir kamp iz izlemekte görevli. O yüzden e, ben Deniz Ömer Madra ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize haberlerin hazırlığında her zaman olduğu gibi yardımcı oluyor. Günaydın. Evet bu günaydından sonra parçamızı anons edelim. Mi Ma Ama Kim adlı parçayı dinledik. Tova Benzvi'den. Bu bu Bir albüm var. Ghetto ve Holocaust günlerinden nazilerin zulmü ve yarattığı korkunçluklar üzerinde yapılmış güzel şarkılar aslında. Ghetto'dan gelen Varşova gettosundan ve diğer e, kamplardan gelen şarkıları anlatan bir albüm. Oradan bir parça dinlettik size. Mi Ma Ama kim adını taşıyordu, neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Tanrı Dietrich Bonhoeffer Flossenbürg Toplama kampında tutsak olarak tutulmaktadır Muhafızlar Bütün tutukluları Üç mahkumun infazını izlemeye Mecbur ederler Dietrich'in yanında Birisi mırıldanmaktadır. Ya Tanrı? O nerede şimdi? Teolog, yani ilahiyatçı olan Dietrich, Tan vaktinin aydınlığında ipte sallananları işaret eder. Orada. Günler sonra onun da sırası gelir. AYNALAR Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sal yayıncı. Evet tarihte bugün neler olduğunu da kısaca göz atalım. 1936'da bugün Atatürk Köprüsünün temeli atılmış, un kapıyla Azap Kapı arasında. Bugünlerde çok daha küçük görünüyor tabii. Temel atma törenleri, daha doğrusu açılışı yapılması büyük. Ya bu Sultan Selim Köprüsünün yapıldığı dünyanın en geniş rayne sisteme de sahip olan köprüsü olduğuyla çok övünülüyor. E, bu 1936'da da Hatta Köprüsün Köprüsü'nün temelinin atıldığı da Bildirilmiş Saatli Marif Takvimi tarafından 1938'de bugün Bir askeri mahkeme Şair ve yazar Nazım Hikmet'i Orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına Mahkum ediyor Bunun bir bölümünü de Cezasını yaptıktan sonra Nazım Hikmet Çıkmayı Ve ülkeden de kaçmayı başaracaktır ama bir daha da dönemeden Rusya'da ölecektir herkesin bildiği gibi 1947'de bugünse Amerikalı bilim insanları nükleer güç için plütonyum'u parçalamayı başarmışlar ve yeni bir çağ atom çağının başladığını da bu şekilde öğrenmiş oluruz şimdi günün haberlerine bakacak olursak dünyada ve Türkiye'de muazzam bir kargaşanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da çok ciddi bir şekilde bandoda, şarkıda olduğu gibi bandoda çalmaya devam ediyor. Ama ortalıkta kızılca kıyamet kopuyor. Bu şarkıyı sık sık çalabiliriz bu durumda. iki vefat haberi var. bir tanesi Guardian gazetesinin Avrupa editörü 60 yaşında Ian trainer, hayata veda etti kısa bir hastalığın ardından 60 yaşındaydı ve soğuk savaş sonrası Avrupa tarihi konusunda hem tanık hem yorumcu olarak ve haber oradan vererek muazzam bir Katkıda bulunmuştu dünyanın anlaşılabilir olması için açık gazetede sık sık takip ettiğimiz Avrupa haberlerini almakta 20 yıl, küsur yıldan beri takip ettiğimiz önemli bir yazardı. Onu da ona da bir günaydın demiş olalım. Bir de çok şu anda aldığımız bir habere göre. Türkiye'nin önemli yazarlarından, edebiyatının çınarlarından diye adlandırılan ve yazar Vedat Türk Ali bir süredir tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde bu sabah saat 6 sularında hayatını kaybetti. 1919 doğumlu ve Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde de edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de o da tutuklanmış 9 yıl Ceza almış, yedi yıl sonunda da koşullu olarak serbest kalmıştı. Rıfak, Rıfat Ilgaz da, da gar yayınlarını kurmuş. Ee, önemli bir senaristlik geçmişi de var kendisinin. Dolandırıcılar Şahı ile 1960'ta, 1965'te Karanlıkta Uyananlar filmiyle senaryosunu yazdı. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde de en iyi senaryo ödülünü kazanmıştı. Önemli romanları var birkaçını da sayalım. Bir gün tek başına Mavi Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Yalancı Tanıklar Kahvesi, Yeşilçam Dedikleri Türkiye gibi kitaplar. Bitti bitti bitmedi var bir de. 1974 Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda birincilik ödülü 1976'da da Orhan Kemal Roman armağanını kazanmıştı. 2016'da bu senede Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülüne layık görülmüştü. Ona da bir günaydın diyelim buradan ee, Abdülkadir Pir Hasan asıldı. Evet şimdi bu kargaşalı ve tuhaf dünyanın bir okumasını çalış okumasına çalışalım. Bugün bunu tek başıma başarmaya çalışacağım. Kurban Bayramı'nın bir kere 9 güne çıkarıldığını hemen söyleyelim. Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzalamış. Bu beklenen bir şeydi zaten. Uzunca bir süreden beri zaten bayram tatilleri uzatılıp genellikle 9 güne de çıkarılıyordu. Bunun Hemen zihinlerde maalesef bu hoş ve güzel şeyin yansımasında bir de kötü fikir oluyor her zaman. Bayram gidiş ve gidişlerinde, tatillerde çok büyük trafik e, sorunları, kazalarında, kayıplar, e, ölümler ve yaralanmalar oluyor, sakatlanmalar. Maaş ödemeleri de 8-9 Eylül 2016 tarihinde yapılması kararlaştırılmış. önemli haberi bu kurban bayramı işte ve genel olarak da zaten dünyanın da halinin bir kurban bayramını bir kurban vaziyetini hatırlattığını da söylemek lazım bayram bilemeyeceğim ama ee, yani çok önemli şimdi pek çok kargaşa yaşanıyor eee son dakika haberlerimiz var ama öncelikle şeyi verelim çok sayıda ölüm oluyor Suriye'de Türkiye ilk defa uzunca bir süreden beri ilk defa hem içeride hem de dışarıda çatışma ve savaş halinde olduğunu söylememiz lazım Suriye'de ilk can kaybı Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı harekatında ilk kez kayıp verdi Ve Suriye Kürtleri iki tankı tahrip etti. Bir asker öldü. Üç asker de yaralandı. Diyarbakır Havalimanı ise roket atarlı saldırıya hedef oldu. Bu çeşitli e, uluslararası haber kaynaklarından dün e, verilen bir haberdi. Hafta sonunun haberiydi bu. Cerablus'ta, şey Cerrabusta değil aslında. kat operasyonunda Ceraplusun güneyinde aslında YPG üyelerinin roketli saldırısı sonucu şehit olan 28 yaşındaki askerinde uzman çavuş Ercan Çelik olduğu bildirilmiş. Çeliğin şehit olduğu haberini Akçakoca ilçesi Ayazlı mahallesinde oturan ailesine de kahraman il kaymakam Mehmet Ünal Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Ayhan Özhan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Üngüt ve İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşat Aykaç vermiş. Ayrıntılı olarak veriliyor kimlerin bu haberi verdi. İki yıllık evliymiş. Babası Muhammed Çelikli, annesi Şehnaz Çelik gözyaşlarına boğulmuş. Şehit evinin önünde sağlık ekipleri hazır bekletirken eve de dev Türk bayrağı asılmış Hacı haberi alan yakınları ve komşuları eve akın etti diyor. Tehrim 4'ten aldığımız evet. haberde. E, Associated Press'te ayrıntılı olarak vardı. Bu haber ve cumartesi günü meydana gelen olayları anlatan E, ayrıntılı e, çatışma haberleri de vardı. İşin ilginç tarafı e, birçok gazetede bu o, haberi e, bulmak dünkü nüsalarında bulmak e, mümkün değildi. Sabah gazetesinde hiç yoktu mesela. Sınırın ötesinde çift operasyon diyordu ve Fetö'nün ana üssü Siyahi Karargahı gibi diye manşetleri vardı. Dünyayı büyüleyen köprünün açılışından bahsediyordu hayranlıkla izlediği Cumhurbaşkanı'ndan içte ve dışta başarılarla dolu iki yıl haberi vardı ve e, ATV'de hasretin bittiği iki fenomenin e, iki hanım sunucunun da ekrana döndükleri haberi vardı buna karşılık bu e, Türkiye'nin e, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından birinin Yabancı topraklarda uzunca bir süreden beri ilk kez şehit olma haberi verilmiyordu. Mesela bu yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'na katılmadığı için Türkiye büyük bir dirayet göstererek kayıp vermemişti. Fakat hemen arkasından... ...Kore Savaşı'na çeşitli itirazlara rağmen gönderilen askerlerden hepimizin bildiği gibi çok sayıda binlerce kayıp verildi. Ayrıca Kore Savaşı halen teknik olarak da bitmiş değil. Orada ölenler şeyde olanlar var. Onun arkasından da Kıbrıs'ta ki müdahalede de ölenler birçok ölüm vardı... Onun dışında da yurt dışından yani başka yabancı ülkelerin topraklarında e, ölüm haberi yoktu. Buna rağmen bu büyük ilk defa ilk şeyin verilmesi olayını bazı gazetelerin vermemesi kolay kolay izah edilebilir gibi bir şey değil. Yani gazetelerin medyanın bir propaganda aracı olarak kullanılmasının maalesef Acı da örnekleri olarak karşımıza çıkabiliyor bu, bu durum doğrusu. Ee, mesela Akşam gazetesinde de yoktu. Jetlerimiz YPG'yi vurdu. Batı yeni uyandı. Ankara'nın kapısında yatıyorlar. Bekleyiş halinde batılı ülkelerin olduğunu. Ya da Yavuz Selim'de çifte telli oynandığı haberi vardı. Cumhurbaşkanı, Cumhurun reisi 3. yılında. Enerji Bakanı da geleceğimiz aydınlık olacak şeklinde vermişti. Bu da akşam gazetesinde bu şey haberi yoktu. Star'da vardı ama bir sütuna altı e, satır şeklinde verilmişti. Cerablus'ta bir şehit acısı diye spot olarak küçücük bir şey olarak böyle box ya yani da kutu dediğimiz bir şekilde bu olay verilmişti. Yeni Şafak'ta da aynı şekilde Bir sütuna beş kelime Bu beş kelimenin ikisi de rakamdı Yani şöyle Cerablus'ta Rakamla bir şehit Virgül Gene rakamla üç yaralı Şeklinde verilmişti bu da İlşafak'ta ana manşetse Fırat'ın doğusu ne olacak Operasyon gündeme gelebilir Şeklinde Türkiye'de ordunun Taarruzu Beklentisi dile getiriliyordu Türkiye gazetesinde yoktu FETÖ'nün Günah Galerisi vardı. Türk uçakları YPG'nin başına bomba yağdırdı haberi vardı. Yavuz Gece Başka Güzel diye verilmişti. Boğaz'ın Yakut'u diye verilmiş köprünün açılışı. Ve Gayrimenkule Körfez Seferberliği diye de bir emlak haberi vardı. Sözcü gazetesinde de yoktu hiç bu şehit dolayı Hainleri Suriye'de vurduk, Türkiye Suriye'de hedef büyüttü. PYD mevzilerini yerle bir etti ya da Fırat Kalkanı riskli olsa da gerekliydi. Şükrü Elektağ emekli büyükelçi Şükrü Elekta, diplomatla konuşmuşlardı. Gurur ve ihanet başlığıyla iki fotoğrafla verilmiş darbeci Generali Burak Kahraman As ailesi yardım teklifini reddedip krediyle ev aldı. Bir de ihanet diye de darbeci generalin karısı devletten mal kaçırmak için notere gitti, tehdit etti ve cezaevine atıldı. Nazire Terzi'den bahsediyor. FETÖ'den tutuklandı diyor. Kocası öldürülmüştü kendisinin. Darbecinin karısını bıçakla kovalayan kişinin de noter katibinin de işinden olduğu haberi vardı. Milliyet gazetesinde vardı bu haber. Manşetten veren Ender gazetelerden bir tanesiydi. Cumhuriyeti saymıyorum. Cumhuriyeti veriyordu. Huzura YPG roketi diye vermişti. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonda top atışı yapılınca YP halkın evlerine dönmeye başladığı Cerablus'un güneyinde iki tankımıza roket atıldı. Bir şehit, üç yaralı diye veriyordu Milliyet Gazetesi. Yani bunu huzura atılan bir bomba olarak yorumlamıştı. Böylece Suriye'deki ilk can kaybı, Türkiye'nin uzunca bir süreden beri ilk can kaybı bu şekilde ele alınıyordu gazetelerde ya da ele alınmıyordu görebildiğimiz gazetelerde bugünkülere bakıldığı zaman cenaze töreni konusunda da benzeri bir durum var sabah gazetesinde hiç yok ee, pardon var beş kelimeyle verilmiş en dipte Cerabdus şehidi Ercan Çelik törenle uğurlandı diye veriliyor Akşam gazetesi 7 şeyde veda diye verilmiş. Ee, sol alt köşede bir kutu halinde 3 6 7 ya da 8 satırdan bir sütuna Star gazetesinde Cerabdu Şehidine veda diyor. Bir önceki gün vermedikleri haberleri şimdi veda diye gene küçük olarak veriyorlar. Türkiye'de de Ercan'ın intikamı alındı diye Vermiş. Fotoğrafını da koymuş. Uzman Çamışer Can Çelik'in Türkiye gazetesi bir gün önce gene vermediği haberi şimdi görüyor ama küçük görüyor. ve e, Cerrabusta 25 YPG'nin öldürüldüğünü üst başlık intikam olarak vermiş. Fakat bunu e, Bu konuda da e, rivayet muhtelif diyeceğim. Çünkü başbakan sivillerin öldürüldüğü yolunda çıkan haberleri e, böyle bir şey yok diye yalanlamıştı. Devam edecek olursak e, Yeni şafa bakıyorum. E, hiç görmeyen gazetelerden daha bir sütuna beş kelime. Üç kelime iki rakamla gören şey eee Evet doğmadan yetim kaldı diye vermiş en dipten bir yerden beş satıra 6 satıra pardon tek sütüne teröre lanet yağdı diye cenaze töreninde böyle haberlerin genel veriliş tarzı bir yandan da bando mızıka çalmaya devam ediyor bu kargaşa yumağı halinde şarkıda olduğu gibi diyebiliriz. Şimdi bir genel olarak Okumaya büyük hareketlilik Türkiye'nin hem içerde hem de yurt dışındaki hareketliliğini izleyen haberleri şöyle bir özetlemeye çalışalım. Yani Suriye'deki Suriye'de ateşkesin geçerli olup olamayacağı meselesi önemli bir toplantı vardı hafta sonunda Cenevre'de Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri Ee, Dışişleri Bakanı John Kerry ile e, onun e, Rusya'daki Rusya'nın Dışişleri Bakanı e, Sergey Lavrov arasında uzun 10 saatlik bir görüşme vardı ve buradan bir ateşkes ve sonunda da barışçı çıkarma diye Bakan insanlar oldukça önemli bir hayal kırıklığına uğradılar denebilir bir ateşkese yakınız diye çıkmış. Kapılardan, kapalı toplantıdan çıkarken John Kerry Guardian'a bakılacak olursa ve gözlemcileri rahatlatmak istedi diyor. Fakat hızlı bir anlaşmaya da Suriye halkının isteklerini tamamen tatmin edecek bir anlaşmaya varmadan da hızlı bir şeye girmek istemiyoruz demiş. Tam bunlar olurken yakınız ateşkese dediği sırada Suriye rejiminin sık sık kullandığı akıl almaz korkunçluktaki varil bombalarından bir tanesi daha aynı anda patlıyor. Onlar görüşmelerdeyken Rus ve e, muadili e, Amerikalı Dışişleri Bakanları görüşürlerken 13 kişinin öldüğü haberi var Halep'ten ve çoğunun da CNN'in bildirdiğine göre kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yani savaşın zaten... E, yıkıp yaktığı, yakıp yıktığı ya da tarumar ettiği Halep'ten ee, zaten görüşmeye varılmasının önündeki engellerden bir tanesi bu çünkü Halep'te korkunç şeyler oluyor. Yeryüzünün en eski yerleşim merkezlerinden biri halen yerleşiminin bulunduğu yerlerden biri olmasına rağmen bu arada da Şimdi bir de e, Türkiye'nin müdahalesi de devreye girdi. E, bir e, açıklamaya göre de, yani yapılan gözlemlerden birine göre de şimdi bir e, uçuşa yasak bölge konması için Yani Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyi devreye sokuyor deniyor. Bunun son derece önemli eleştiriler aldığında e, savaşı özellikle arttırıp e, Amerika ile Rusya'yı da doğrudan doğruya, Yani Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana tekrar büyük bir şeye sokabileceği söyleniyor. Büyük bir, pek çok makale çıktı bu konuda. Ee, Uluslararası yayınlarda da gazetelerde de okuduk bir kısmını. Bir de John Henryhan diye soruşturmacı, araştırmacı bir gazetecinin bu senenin başında yazdığı bir yazıyı hatırlıyoruz. Yani Irak'ın yakın tarihine bakıldığı zaman ve hatta Libya'nın da gerek Irak'ın gerekse de Libya'nın bu şeyler konduğu zaman uçuşa yasak bölgeler konduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer batılı güçlerin yükselen rejim değişikliği yaratmak için Meydana getirdikleri Olaylara eşlik ettikleri Ya da onun, onun ilk belirtileri Olduğu ortaya çıkıyor diyor Yani tarihsel bir inceleme yaptığı zaman Gerek Irak'ta gerekse de Libya'da Önce uçuşa yasak bölge konuyor Ondan sonra da ülke, Ülkenin içinde Daha ağır bir taarruz başlayıp Rejim değişikliğine çalışıyor diyor. Bu Sonu gelmeyen savaştan E, Kâr edenler de e, çok kârlı çıkanlar da var diye yazanlar var Remzi Berud yakından takip etmeye çalıştığımız gazetecilerden birisi daha önce e, yazmıştı bu savaştan büyük kârlar elde edenler için harika bir zaman yani e, savaş ve şiddet döngüsü kendini besliyor diyor yani sonuçta baril bombaları, roketler, top atışları e, arasında, korkunç dehşet arasında hiçbir sonu gelmeyen bir savaştan bahsediyoruz. Tıpkı Patrick Coburn'un geçenlerde e, iki yazısında, e, Independent'ta yazdığı yazı da belirttiği gibi, ...son derece isabetli bir benzetme... ...yapan birinden bahsediyordu Coburn. Üç boyutlu bir satranç oyunu. Dokuz oyuncu oynuyor yalnız. Ve hiçbir kural yok. Satranç kurallarıyla oynanmayan bir... ...dokuz, üç boyutlu, dokuz kişilik... ...satranç oyunu diyordu... ...Coburn... Doğrusu öyle ve giderek de azalacağı yolunda bir belirtiyede rastlamamak insanın içine son derece büyük bir hüzün veriyor. Öte yandan da bir yandan da vur patlasın çal oynasın durumları var. Mesela gazeteler gelemiyor çünkü gazeteleri okuyamıyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin maçı varmış ki yani onun bildirmesi daha önemli. Onun için sabahları ancak internetten manşetleri çıkararak okuyalım ne, ne gam önemli olan onların O son dakika gollerinin anlatılması Berabere kalmışlar Bu arada onu da bildireyim 3-3 Merakları varsa ee, Öte yandan açıklamalar var Son dakika haberi var Onları da kısaca söyleyeyim Suriye sınırında hareketlilik İki otobüs ÖSO birliği sevk edilmiş Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde iki otobüs dolusu özel birlik Özel Suriye ordusu ÖSO bildirilmiş. Karkamış sınırındaki güvenlik önlemleri devam ediyor diyor. Ekonomi Bakanı'ndan önemli bir açıklama var. Neden Ekonomi Bakanı yapıyor bilmiyorum. Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da e, bu Dışişleri Bakanı değil. E, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye'nin Suriye'ye Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için harekat düzenlendiğini asıl amacın Suriye'nin toprak bütünlüğü olduğunu söylemiş Ekonomi Bakanlığı neden Birinci derecede bunun ilgilendirdiği Bir meçhul Ama olsun konuşmuş Suriye'de ne kadar kalmamız Gerekiyorsa kalınacaktır demiş Ne kadar kalınması gerektiğini de Kendileri yani Bakanlık belirleyecek herhalde Orada olmamızın asıl amacı hiç kimse aklından çıkarmasın, altından da başka bir şey çıkarmaya kalkmasın. Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğüdür demiş ekonomi bakanı. Orada tanklarımıza maalesef onların elinde olmaması gereken tank savar füzelerle saldıran ve bir askerimizi şehit eden bir girişim oldu demiş. Ben şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum ama orada altını çizerek söylemek istediğim bir konu var. Bu füzeleri ellerinde bulunduranların niyeti asla Suriye rejim hükümetiyle mücadele etmek değildir. Bugüne kadar da eminim o füzeleri Suriye rejim hükümetinin daha doğrusu masum halka zulmeden onları varil bombalarıyla bombalayanlara karşı asla kullanılma niyetiyle onlara verilmemiştir. Onlar da bunu o niyetle almamışlardır diyor. Yani bu işin devam edeceği haberleri var. Bunları şey yapacağız. ne kadar gerektiğine, kimin karar vereceğini parlamentoda devrede olmadığına göre herhalde bakanlar kurulu onlarda bakanlar kurulu da büyük ölçüde Cumhurbaşkanı'yla e, onun kararlarıyla hareket ediyor o zaman onu, o gerektiğine karar verecek herhalde fakat Cerablus operasyonu sırasında e, haberlere göre e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre en az 25 pardon en az değil tam olarak 25 PYD üyesi öldürüldü haberi vardı ama Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Türk uçaklarının vurduğu köylerde en az 35 sivilin öldüğünü, hayatını kaybettiğini ve 50'nin de 50 kişinin de yaralandığını söylüyorlardı aynı şekilde Reuters'dan da insan hakları izleme, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklaması Cub el-Kusa'da kasabasında 20 sivilin öldüğünü 15'inin de el-Amarna'da öldüğünü Kürtlerle birlikte çalışanların elinden alınan el-Amarna kasabasında ya da köyünde ele geçirdiğini söyleniyordu. Yani 20 ölü sivil ölü Cub el-Kusa'da Ve 50 yaralıdan bahsediyordu Reuters. Aynı zamanda da işte 15'te bir başka El Amarna kasabasında fakat Ajans France Press, f ANHA'da Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının sivilleri vurduğu haberini vardı. En az 20 sivilin öldüğünü belirten de bu çeşitli ajanslar farklı. Fransa Haber Ajansı, Havar Haber Ajansı, Fırat Haber Ajansı. Ve Reuters Buna karşılıkta Bu arada da ÖSO komutanı da Birkaç gün içinde Membiç'i de alacağız Demişti Ama Başbakanlık Cerablus'ta sivillerin vurulduğu iddiası Gerçeği yansıtmıyor Dedi Başbakanlık Koordinasyon Merkezi Ve Sivil bölümleri doğru değil Demişti Hangisinin doğru olacağı her zaman olduğu gibi Savaş hallerinde Hiç şüphesiz ki ilk kaybettiğimiz o klişe lafla söylersek basma lafla gerçeklik ilk şehit gerçeklik oluyor. Bunun tipik bir örneği var ve bandoda çalmaya devam ediyor tabi bütün bu hengame arasında. Birazdan beraber olacağız tekrar. Açık gazde. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. And, and I, bought I, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll oh, set you free. Rap on, brother, rap, rap on. on. Well, the only person talking about love, and brother, is the preacher. preacher. Scenes. Nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, divinity. The Temptations grubunun harika şarkısı, hala modasının geçmesine imkan olmadığını düşündüğümüz bir şarkı, Kargaşa Yuma, Kargaşa da diyebiliriz, Ball of Confusion, Dünya Budur diye işte yıkımın eşiğinde vergi indirimleri... E, nüfus kontrolden çıkmış intiharlar fazla, faturalar ödenemeyen faturalar her yerde savaşa son diye bağıran insanlar ve de bando çalıyor diye e, Melvin, onların şarkıcısı bas sesi de e, Titanic'in gemisinde olduğu gibi güvertesinde dans devam ediyor diye böyle bir durumdan bahsediyor. Erken büyüyen fazla çocuklar ve tek yaşanabilecek yerin de bir e, kızıl derli kampı olduğunu söyleyen hafif alaycı ironik bir e, şarkı aslında ama durum gerçekten bunu bu şarkıyı hatırlatır şekilde. Bu arada bir e, haberde e, henüz takip edilemeyen bir haberde Los Angeles hava limanında silahlı saldırı paniği haberi. Hürriyet'in erken tarihli 7-37 tarihli bir haberi son güncellemesi 8-14'müş ama ne olduğunu bilemiyoruz. Uluslararası Havalimanı'nda ateş yedildiğini açıldığına dair haberler paniğe neden olmuş. Kısmen kapatılmış havalimanı, inceleme başlamış. Bazı terminaller boşaltılmış ama sakin olun demişler vatandaşlara. Öte yandan bir de Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un 78 yaşında. Pazar günü hastaneye kaldırıldığı belirtilmiş çok uzun ömürlü diktatörlerinden biri dünyanın Sovyet döneminden kalma bir yönetici. Geniş güvenlik önlemleri alınmış. Neden hastaneye kaldırıldığı konusunda bir bilgi verilmemiş tabii. Yani hiçbir zaman zaten şeffaf olmadığı için ülke e, bilinemiyor. Associated Press Taşkent'te, Başkent'te. Hastane çevresinde güvenliğin birkaç kilometrelik bir kordona dönüştüğünü aktarmış. Böylesine de tuhaf bir durum var. 1989 yılında o zamanki Sovyetler Birliği adıyla Rusya'nın lideri Mihail Gorbaçov tarafından yönetilen Özbek Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildiğinden bu yana ülkeyi yönetiyor. Sözüm ona seçimler de yapılıyor. Avrasya'cılar e, diye adlandırılan e, grubun da e, önemli e, beğendiği insanlardan bir tanesi e, yalnız e, şeyde de meşhur 2001 Afganistan harekatında Özbekistan'ın önemli hava üslerinden birini Amerika'ya açmış Amerika Birleşik Devletleri'ne 2005'te bir sokak gösterisinde halkın üzerine ateş açılmasının ardından da Washington'dan eleştiri gelince de Amerika Birleşik Devletleri birliklerini üstten atmış çıkarmış. 2005'te de Andican'daki olaylarda askerler göstericilerin üzerine ateş açınca 700'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti 2005'te. Bando çalmaya devam etti tabi. Şimdi Özbekistan Devlet Başkanı bu arada Britanya'nın Birleşik Krallığı'n Büyükelçisi de kendisinin e, muhaliflerini çok kötü yöntemlerle bertaraf ettiğini hatta haşlayarak kaynar suda haşlayarak öldürdüğünü söylediği için sınır dışı edilmişti ama İngiliz, Britanya'da bir şey sesini çıkartmadı. Bando çalmaya devam etmişti. Böyle oluyor buralarda işler. Özbekistan'da Devlet Başkanı İslam Kerimov'da İşte Orta Asya Cumhuriyetlerinin bir başkası. Tabii bunu deyince de bak Selahattin seni de bu ilgilendirecek bir haber gördün mü bilmiyorum. Bir uzun süreli yöneticilerden biri de Zimbabue'de Robert Mugabe o da Rio Olimpiyatlarında başarısız olan şeylerine ülkeye dönen madalyasız dönen sporcuları tutuklamışlar vatana ihanet herhalde ve şöyle demiş ülkemizin parasını sizin için boşa harcadık eğer siz değil madalya kazanmayı iyi bir derece elde etmeyi bile başaramıyorsunuz başaramıyorsanız gazete duvardan bu haberde Ve komşumuz Botswana bunu yapabiliyorsa sizin için paramızı niye boşa harcayalım demiş. Harcamayalım tabii ama yani niye, neden özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz diye de birisi sormuş mu acaba bilmiyorum ama. E, baktık Mugabe şu anda 92 yaşında ve aşağı yukarı. ...aşağı yukarı değil... ...36 yıldan beri ülkeyi yönetiyor... ...ona diktatör deniyor mu... ...bilmiyorum... ...anormal insan hakları... ...ihlalleri var... ...ve pek çok insanı... ...yok ediyor... ...yalnız madalya kazanmayanları... değil. ...böylece iki... ...de diktatör... ...haberi de okumuş olduk... ...ve dönüyoruz... ...bando çalmaya devam ediyor tabi bu arada... İşte şeyi söyledik ondan sonra haber gelmedi bu hürriyetin haberiydi Suriye sınırındaki hareketlilik iki otobüs ÖSO birliği nereye gitti bilmiyoruz ama ekonomi bakanı güvence verdi biz ne kadar istiyorsak o kadar kalınacaktır Suriye'de gidilmesi gereken yere kadar da gidilecektir diyor Burası mesela Şam'da olabilir mi diye düşünüyor insan yani şöyle söylüyor biz bunları Tarihe not ediyoruz diyor ekonomi bakanı. Yani bütün bakanlar arasında en az ilgili olması gereken herhalde Suriye ile e, ve dış dünya meseleleriyle. Ama o konuşmuş e, kim mazlumları yanında yer aldı kim milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesinin yanında rol aldı. Kim onlara karşı bu zulüm karşısında durdu durmadı bunları tarih yazacaktır. Bazılarının insanlığın önüne çıkacak yüzü yoksa gün geldiğinde yine aynı yüzlerle or oralarda bu tarih hesabını mutlaka soracaktır diye. Kuvvetli tarihi hamasi bir şey yapmış. Ama e, bando çalmaya devam ediyor tabi. Bando mızıka, e, En az 35 sivriğin hayatını kaybettiği haberlerini okuduk. Hakkari Van Karayolu'nda bir patlama oldu. Bir asker hayatını kaybetti. Üç asker yaralandı. PKK'lılar tarafından daha önce yol kenarına yerleştirilmiş. imha edileceği sırada infilak ettirildi. Bir asker hayatını kaybetti. Üç asker yaralandı. Diyarbakır Havalimanı'nda polis kontrol noktasında... ...PKK saldırısı oldu... ...Ölü ya da yaralı yok... ...neyse ki... ...boş araziye düşmüş... ...böyle bir... ...çatışma haberi de vardı ve... ...ÖSO komutanının da birkaç gün içinde... ...Membiç'i de alacağız dediğini de... ...Albay Al Ahmet Osman'ın haberini de... Görüyoruz çeşitli internet gazetelerinden dikenden bu galiba ve e, devam edecek olursak e, yani mesela e, Irak'tan gelecek her şeyin sorumlusu siz olacaksınız e, demişti diye yazmıştı Ertuğrul. ...Özkök Hürriyet gazetesinde... ...kendimizi kandırmayalım... ...asıl savaş Türkiye içinde diyordu... ...yani operasyon başladığı... ...andan beri Allah'a şükür... ...sınır ötesinde hiçbir ölüm haberi gelmedi... ...Suriye harekatı içinde kimse çıkıp... ...yani Irak'tan gelecek her şeyin sorumlusu siz olacaksınız demedi diyor... ...bir Mart tezkeresini oylamaya hazırlanırken... ...karşı çıkanların... ...en etkili tezisi şuydu diyor... ...ama tabi... ...orada e, müdahale edilmedi... Daha doğrusu tezkereye Oy çıkmayınca Amerika'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin Yetkililerini de Ertuğrul Özkök gibi Şoke eden bir kararla Meclis o zaman Çok sayıda ölümün önünü Almıştı diye düşünmek Mümkün Ama şimdi Sınır dışındaki duruma bakıp Sevinmeyelim içeride durum hiç parlak değil Diyordu ama İşte başladı maalesef. Yani bir kişinin ölümü ve üç kişinin de yaralanmasıyla başladı. Ayrıca Celal Başlangıç da gazete duvardaki yazısında Türkiye Özgür Suriye Ordusu'nun cihatçı çeteleriyle birlikte Cerablus'a girip Membiç'e kadar gelen YPG'lileri Fırat'ın doğusuna sürmek için baskı yapınca durum gerçekten giderek atan, artan bir şiddetle kötü günler yaşıyoruz diyor <gülüyor> <gülüyor> ve e, yurtta Kürtlerle savaş cihanda Kürtlerle savaş tam gaz sürüyor diye yazmıştı yani e, IŞİD zaten Cerablus'u boşaltmıştı aslında Türkiye'ye yerleşen IŞİD'e AKP'nin yaptığı bir iadeyi ziyaretti bu diye ve e, yeni bir kopuş unsuru olarak da e, ortaya çıkmasının da bir kenara not ettiler. E, not ettiklerini söylüyor. Yani bir haftaya yakın bir süre Diyarbakır'dan Mardin'e, oradan Nusaybin'e, Cizre'ye, Şırnak'a göçenlerin yaşadıkları Cudiye teklerine kadar uzanan bir coğrafyadayız diye yazmıştı. Sokağa çıkma yasakları barikat hendek savaşları kentlerin yakılıp yıkılması yüzlerce insanın yaşamını yitirmesi bir yıl önce 2015'in ağustosunda başlamıştı çatışmalar bitti ama kentlerden bazılarında sokağa çıkma yasakları tam gün olmasa da hala uygulanıyor yıkımlar sürüyor yasaklı mahalleleri hala gerilemiyor. Yani bu operasyonun IŞİD'e karşı yapıldığını söylemek koskocaman bir yalandı ve işin gerçeği asıl hedef YPG'li Kürtlerdi diyor. Gayet karışık bir durumdan bahsediyor. Bando çalmaya devam ediyor tabii. Tolga Tanış da Hürriyet Gazetesi'nden Cerablus Problemleri başlığıyla bir yazı yayınladı. Işidin kimlik değiştirdiği, dört büyük problem olduğundan bahsediyor Türkiye için yaratacağı. Işidin kimlik değiştirdiği, boşalttığı, yani canlı kalkan yapardı normalde sivilleri bu sefer hiç toz oldu diyor. IŞİD militanları buharlaşmadığına göre nereye gitti? İşte Türkiye için en büyük risk bu belli değil diyor. Ve vahim olan El-Kaide uzantısı Nusra nasıl isim değiştirdiyse Şimdi onların da bazı yerlerde aynı şeyi deneyebilecekleri bilgisi var Hatta bunun El-Beli'nin 4 km güneyindeki sınır karakolu olan Çoban e Gittiğinizde bunun şimdiden başladığını fark ediyorsunuz Sivilleri boşalttıklarından bölgede kimin kim olduğunu bilen insan da kalmayınca Kolaylıkla kimlik değiştirebiliyorlar diyorlar Biri bu İkincisi, İranlı istihbarat şefi Kasım Süleymani'nin Suriye'de nasıl Süleymani Suriye'de nasıl Şii milislerle fotoğraf çektirdiyse şimdi Türk generallerde işte birisi aksakallı, e, Sünnilerle aynını yapıyor. Ancak fark İran bunu yaparken arada tampon bölge Irak var. Ayrıca bu milisler Suriyedeler, sahadalar, diyor. O fotoğraflar ne düşünülerek çektiriliyor ben sınırda bu sorunun cevabını bulamadım diyor önemli bir sorun diyor. Üçüncüsü bir duvar var IŞİD bölgede MışİD'e dönüşürken böyle bir sınır boyunca devam eden duvar Çobanbey'den 30 kilometre doğudaki Akçakoyunu da bitiyor. Ve şimdi operasyon da başladığı için bitirilmesi öncelik olmaktan çıkıyor. Böylece 30 kilometrelik bir hat geçişleri açık kalmaya devam ediyor diyor. Üçüncü sorun ve dördüncü sorun da son olarak YPG'yi mi yoksa IŞİD'i mi hedef aldığı belli olmayan Carablus operasyonu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Suriye makasını da büyütüyor. Hayır söylenenin aksine Amerika Birleşik Devletleri Cerablus'a muharip hava desteği vermiyor diyor. Ve e, karışık bir duruma işaret ediyor. Ama bando çalmaya devam ediyor tabii. E, bir son dakika de verilmişti işte hürriyetten bir daha söyleyelim. Sıfır noktasında büyük çatışma diye verdiler. dün Ama devamını göremiyoruz. Akkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Belediyesi'nde Irak sınırında operasyonda olan askerlere PKK'lı teröristler tarafından havan ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Bir asker yaralandı. Öldü. Etkisiz hale getirilen öldü demiyor. Terörist sayısı ona yükseldi diye bir haber vardı. Bu da İhanın haberine göre çatışma devam ederken bölge yani İhlas haber ajansının bölgeye sevkedilen ambulansın şoförü de teröristlerce ateş sonucu vurularak yaralandı diyor. Hakkari Doğan haber ajansından Hakkari Van yolunda bombalı bir tuzak kuruldu bir şehit üç yaralı oldu ismi verilmemiş bu haberde Hürriyet'in haberi bu. Ee, Akarivan Karayolu'nun 30. kilometresindeki Erziki mevkinde öğle saatlerindeki bir şeyden bir haber de bu. Diyarbakır Havalimanı'na roketle yapılmış bir saldırı var. Neyse ki olayda hayatını kaybeden, yaralanan yok. Ama Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy roket atarlı saldırı oldu diyor. Şarapnel parçalarıyla camlarda kırık var. Her türlü tedbir alındı. Roketli saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor diyor. Uçuşlarda bir aksama yok demiş. Şemdinli'de e, bu da e, bir Biyanet'ten bir haber. Şemdinli'de iki asker Eruh'ta beş korucu yaralandı diyor. E, pek e, Evet, Derecik beldesinde Irak sınırında askerlerle PKK'lar arasında çıkan çatışmada iki askerin yaralandı. Siirt'in Eruh ilçesinde ise yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu beş köy korucusu yaralandı deniyor. Yani görüldüğü gibi içte ve dışta çok büyük bir çatışma hakim. Top mermisine de ülke ocakları yazmışlar mesela. Cerablus operasyonuna katılan Trabzon'un askerlerin. T24'ten bir haber bu da. Top mermisi üzerine Trabzon ülke ocakları selam olsun Cerablus Suriye diye vermişler. Hürriyet'teki bir haberden almış T24'te. Hafta içinde Suriye'nin Cerablus kasabasına operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup Trabzonlu askerler top mermisi üzerine mesaj yazıyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda yanılmıyorsam başlattıkları daha önce de olabilir. Tam emin değilim ama ondan sonra çeşitli savaşlarda binlerce, on binlerce insanın öldüğü, sakat kaldığı, yaralandı, paralandı savaşların... Hepsinde görülen bir manzaradır. Neşe içinde Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri hatta diğer ülkelerde de görülüyor. E, aşk mektubu yazar gibi ölüm mektubu kaleme alıyorlar ve yükselen yani her türlü savaşta daima en yakın ortamı yaratan aşırı e, azgın milliyetçiliğin e, milliciliğin en önemli şeylerinden biri olarak karşımıza Çıkıyor tabi Bu da Gene e, Boşandığı eşi tekrar evlenip Çocuğunu da alarak Mısır'a yerleşme kararı alınca Kocası eski kocası G.Ç. Mısır'da terör var Diyerek eşine velayet davası Açmış mahkemede Ülkemizin Mısır'dan güvenli olduğu Söylenemez diyerek talebi reddetmiş Böyle de bir haber vardı Yani Hakim Şanver, sömestr tatilinde Türkiye'ye gelen çocukla bizzat görüştüğünü ve onun da Mısır'da annesi ve eşiyle birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu belirtmiş ve şunu söylemiş kararda. E, Mısır'ın içinde bulunduğu sosyopolitik durumdan kaynaklı en büyük kaygısı bu demiş davacı Oysa dava açıldıktan sonra ülkemizde büyük şehirlerde birçok bomba patlatıldı. Ülkenin birçok yerinde silahlı çatışmaların devam ettiği meydanlarda ve ulaşım araçlarında terör eylemleri yapıldı. Bu nedenle çocuk için Türkiye'nin Mısır'dan daha güvenli olduğunu söylemek zordur demiş. Dolayısıyla çocuk için Türkiye'de bulunmak mutlak güvenlikli bir ortamda yaşayacağı anlamına gelmez demiş. Bu da gerçekten mümkün. E, hakimin kararını da ilgiyle burada sizlerle paylaşmış olalım çünkü sayısız şey var ve bando çalmaya devam ediyor cadı kazanına dönen Türkiye'de faşizan uygulamanın hedeflerinden biri de ben oldum diyen Ergun Baba'nın da bir yazısı var gazeteci gözaltı kararı verilmiş yani Kılıçdaroğlu ve arkadaşları karanlık günlere giden yola taş döşüyor Hukukun tamamen siyasi iktidarın emrine girdiğini gösteren olay yaşadığımız ve yaşayacak olduğumuz karanlık gelişmelerin en hafif yüzü aslında Türkiye'de hukuk mesleği icra eden meslektaşlarından aldığım bilgiler ürpertici diyor. Göz altında kötü muamelenin sıradanlaştırılması işkencenin giderek gün hale geldiği bir ülke Türkiye artık diye devam eden bir yazı var. Ee, tabii şeyi de bizim daha cuma günü yayından e, çık, tam yayın sırasında gelen haberde PKK'dan Cizre'ye bomba yüklü araçla intihar saldırısında 11 polisin şehit olduğu 78'inin yaralandığı haberi de var. Erdoğan'ın da daha işinde inlerine gireceğiz ve günyüzüne çıkaracağız demesi var. Ve son anda da Hakkari ve Şırnağ ilçe yapılması gene yani Beştepe'nin müdahalesiyle yani. Cumhurbaşkanı'nın daha önceki mecliste verilen karara Beştepe müdahale etmiş diye yorum yapılan Melih Aşık'ın bu da büyük bir karışıklık yaratabilir. Melih Aşık'ın bir yazısı verdi milliyette. Özgür Özel de aynı şeyi söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Vekili düzenleme olması halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz diyor. Türk Silah Kuvvetlerinden sonra Toki'nin de Cerablus'a gideceği milliyetin haberi bu da mültecilerin bir bölümünün kentte yerleştirileceği gibi çok ilginç bir haber var ve Kürtçe yayın yapan Azadiye gazetesine polis baskınıyla 25 gözaltı olduğu haberi var. Bunları hem birazdan Ali Bilge ile gerisinde sonra son yarım saatte tekrar ele almaya çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Bu, Merhaba. Bugün can yok. Bir kampa gitti. Yani bir yeşillerle ilgili bir kampta. O yüzden beraber Selahattin Çolak'la ben Deniz Ömer Madra. Merhaba. Merhaba. Günaydın Merkezi. Merhabalar. Evet yani ortalık hakikaten olağanüstü bir kargaşa halinde. Ama ben size hemen müjdeyi vereyim. Yani yani şeyle e, politikacılar ve sınırlara 20 yıl içinde ihtiyaç kalmayacakmış. robotların 20 yıl içinde elimizden alacağı bir sürü meslek var. Mesela politikacılık işte, askerlik hı hı. gibi. Yaşlılığın dertleri de bitiyor. Kök hücreyle birçok hastalığa çare bulunuyor. Dağların zirvesine, ıssız adalara da yeni şehirler kurulacak. Ofiste çalışma tarihi oluyor. Yeni, yeni dizisi başladı. Hürriyet'in takip edin. Olur, bul bakayım buna. Yani zor dönemde e, yayıncılık yapmakta kolay düşüyor mu? Yani kesinlikle. Yani muazzam bir iş. O. Beynimize yerleştirilecek çiplerle anlaşacağız. Ve be, benim gibi yaşlılar da robot elbiselerle kolaylıkla yürüyecekmiş. 20 yıl sonra mükemmel bir yaşama kavuşmak üzereyiz. Yani şunun şurasında sadece 20 Aha. yılımız var. Yani hapishane işkence yasak mı bu? Tabii tabii. Bu... Onlar kalkıyor. Ona kalmıyor yani. Evet. evet. Yarının Dünyası dizisi başladı. 20 yıl sonra yaşam. Yani güzel masallar var yani. Evet. Hürriyetin ana konusu o, bu. Konusu bu. Başka Yok dert yok zaten e, valla yani zaten e, çok az bir mecra var e, zor dönem yayıncılığı destecili yapıyoruz e, elimizden geldiği kadar e, ana akım medyanın iktidar medyasının havuz medyasının e, göremedi değil midir hususları e, o hal çerçevesi içerisinde e, hayat vermeye çalışıyoruz. haberlere gelişmelere analiz etmeye çalışıyoruz ee, gerçekten e, yani Türkiye'de varları sıraladığımızda e, evet bir darbe girişimi var e, içeride e, savaş var e, içeride terör var çeşit çeşit terör var bundan sonra da yargıda bir oktobrdı yüz bine yakın insan açıkta açığa alınmış. işkence var. Bu konuda çok ciddi problemler yaşandığı söyleniyor. Şu anda Türkiye'de on binlerce insan gözaltında tutuklu vaziyette. Şu ya da bu şekilde bu 15 Temmuz'dan sonra bunların henüz bir soruşturma saflası bile tamamlandı. İşte on binlerce bağdatlan bir durum var bir de şeyi ekleyebiliriz belki benim son e, ulaştığımız sayı 94'tü gazeteci e, tutuklu gazeteciler ama dün evet. e, dün yapılan baskından sonra azadiye yapılan e, 25 kişi daha gözaltına alınmış onun onunla beraber yüzün çok üzerine çıkmış oluyor sayı e, ve İşte Türkiye'nin önde gelen gazetecileri ve yazarlarının da bir kısmı e, sadece yazdıkları yazılardan dolayı e, tutuklu haldeler. E, i̇şte Aslı Erdoğan'ın özellikle hakkında e, kampanya devam ediyor. 26 bin aşmış durumda Cambridge'deki e, kampanya. E, Robert College'li e, mezunları da destek olmuşlar. Yalnız değilsin diye ama tabi. Ee, mesela kendisi de bildiğim kadarıyla Robert Kolej'den mezun olan Şahin Alpay'ın da bu kampanyada yer almasını gönül ister. Evet. Ee, böyle bir kampanyada ve diğerlerinin de nazlılacak ve pek çok başka gazetecinin de böyle de bir karanlık durum var gerçekten. Evet. Yani o içerideki insanların e, durumu ve avukatlık sorunu da olduğu dile getiriliyor. Yani avukatlar da bu davaları kabul etmeme eğiliminde ya da çok yüksek paralar karşılığında. Şimdi içeride böyle feci bir durum var. Orada buluşacağız hastalıkların bile olduğuna dair iddialar var. Çünkü şeffaf değil görünmüyor. Avukat ve aile görüşmeleri çok şey değil. Zaten şu andaki durum bir yargılama sürecine falan da dahin hazır olmadığını ve bunun da yıllar boyunca süreceğini görüşüyor. Zaten adli sistem çökmüş durumda. Düşünün adli yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılıyor. Eee Barolar Birliği bir dönüş, uyu dönüş yaptı neyse. Oradan onlar katılamayacaklarını bildirdiler. Katılmayacaklarını bildirdiler, değil mi? Evet, Feyzioğlu evet, evet. öyle katılacağını söylemişti çünkü. Evet. Önce oradan Barolar Birliği Başkanı evet. Yani e, nereden tutsanız e, işte bir ayağa çukurda bir ekonomi var işte otoriter rejimlerin çok önem verdiği büyük yatırımlar açılıyor ama işte mali disiplin açısından tehlikesi yendiri var işte dış dengeye bağlı bir ekonomimiz var e, oradaki gelişmelere. Yani e, ülke tarihinin en sorumlu bir dönemini yaşadığımız e, muhakkak e, ve Ve geçen haftalarda da konuştuğumuz işte Türkiye'nin e, dış politikasında e, U dönüşü yaptığı iddia ediliyor. Bunlardan bir tanesi de e, Suriye politikası. E, şimdi e, gerçekten bu cerapsa girmek e, Suriye politikasında bir U dönüşü mü? Suriye politikasında değişiklik oldu mu e, Türkiye'nin? E, böyle bir politikada dönüş ne demek? E, ne anlama gelir? Bir kere cerraflısa girmek işidin terk ettiği yere girmek artı bir Suriye politikasında değişiklik yapmak orada başından beri destek olduğunuz her türlü gruba desteğin kesilmesi anlamına geliyor yani Esad ve muhalif gruplar arasındaki ilişkide durumunuzu düzeltmenizi gerektiği kılan bir komşu ülke olarak durum böyle değil yani Türkiye. Ee, özellikle Suriye'de e, bu Cerablus müdahalesi de e, Kürt kartı üzerinden müdahale ediyor. Dolayısıyla e, yani tartışması gereken soru gerçekten böyle bir uyuşmazlık var Suriye politikasında Cerrahbüs'in e işidin boşalt diye girmek ve oradaki kipe Kürt e, koridorunun kurulmasını önlemek üzere bir ara bölgeyi işte, kuşatmak, oraya girmek Suriye politikasında bir değişiklik anlamına falan gelmiyor. Aslında diğer bir soru yani Türkiye sözde burada IŞİD'le mücadele ettiğini söylüyor ama <gülüyor> Türkiye kendi ülkesi içinde, ülke içinde bir DAEŞ ve IŞİD güçlerini kontrol altında tutuyor mu? Ülke içinde IŞİD'i yendi mi? Kökünü kazıdı mı da dışarıdaki işi diye gelmeye kalkıyor. Yani Türkiye'nin e, bu Suriye muhalefetiyle IŞİD de dahil e, ilişkileri e, o kadar müke mulak e, mevzular içeriyor ki bu son 4 5 yıl içerisinde e, Türkiye sınır Suriye'nin sınır komşusu bu ayaklanmalar başladığında e, yönetimle ilişkisini muazzam bir şekilde bir düşmanlığa çevirmiş. ve Türkiye'de tüm bütün muhalif gruplara destek verdi işte ve bu destekler içerisinde işit algısı da tüm dünyada yani mesela Putin'le görüşmeye gitti geçenlerde sayın Cumhurbaşkanı ilişkilerin uyuşmuyor olduğu değişti iddia edildi ki bunların siyasi tarafına çok fazla katılmıyorum orada Çok kısa bir süre önce Rusya e, bizzat Erdoğan dairesine hedef alarak İŞİD'le ilişkilerini tüm dünyaya bir basınçıyla açıklamıştı. Acaba bu konu gündeme geldi mi bilmiyoruz. E, bu konu e, çok yenilir yutulur bir iddia değildi. Onur kırıcı bir iddiaydı. Ve ilişkilerin e, düzelmesi açısından aslında orada da bir özre ihtiyaç var eğer düzelmişse. Şimdi Türkiye'nin hem Suriye'deki bu muhalif gruplarla hem de İŞİD'le, DAİŞ'le olan E, i̇lişkileri problemli ve aydınlatılmamış ilişkiler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın, hep şu arada işte Suriye e, Rus uçağını düşürülmesi meselesi gündeme geliyor da Suriye'nin ya da Suriye'yi destekleyen güçlerin e, bir e, Türk hava kuvvetlerine mensup uçağı düşürme meselesi hala varlar. Bu konuda bir yenilen yeni bilgi söz konusu değil. Ondan önce. Bizim uçağımız düşürüldü. Evet. Ne yaşadık biz? Yani Suriye düşürdü bende ama işte arkasında Rusya füzeleri olduğu iddia edildi. Ve biz e, o pilotları Akdeniz'den aylarca çıkaramadık. E, uçağın kalıntısını ve e, naaşları. Ve bir Amerikan şirketinden yardım istedik de öyle çıkarttık falan. Çünkü ona bize tekniğimiz yetmiyordu. Sonra ardından Lübnan'da bir T.A. personeli rehin Ve bunlar bir takım ilişkilerle serbest bırakıldı. Sonra Musul, Musul konsolosluğumuza işit karangah kurdu. Merkez yaptı. Şu an Genel Başkan Yardımcısı konsolos dahil Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olan e, diplomatik personel dahil aile, aileleri, çocukları, çocukları aylarca rehin alındı. tarafında. tarafından. Bunlar, bunların arkasında, perde arkasında falan biz bilmiyoruz. Bunlar nasıl kurtarıldı. Ayrıca Türkiye'deki işit bilgilerin ve yargılanmaları hakkında da bilgi sahibi değil. Karşılıklı e, alışverişlerin neler olduğunu bilmiyoruz. Bunlar hakkında yayın yasağı var biliyorsunuz. E, Ulu Kıştabı çatışması orada e, yakalananlar. E, Türkiye'nin IŞİD'le ilişkileri tüm dünyada e, algı olarak problemli ve IŞİD'le mücadeleye e, konusunda konusunda e, Türkiye'nin sicili e, hiç parlak değil. Türkiye zaten şeyi inşar, inkar etmiyor. Ben diyor e, El-Nusra'ya, El-Kaide'ye Ahrar'a, Şam'a falan destek veriyorum diyor. Kendisine göre şu, şu anki Özgür Suriye ordusu bunlardan müteşekkil. E, ve dolayısıyla Türkiye'nin IŞİD ve DAİŞ e, ilişkileri problemli. E, Suriye muhalefetiyle ilişkileri problemli ilişkiler. Nitekim Yine e, 2013 Mayıs'ındaki bunu Tolga Talış'ın yazdıklarıyla da öğreniyoruz. Oval Ofisteki e, iki ülke liderinin ve kadroların görüşmesi bu mesele üzerine yoğunlaşmış. Dolayısıyla e, bütün bu ilişkiler problemliyken aydınlatılmamış, şeffaf olmayan ilişkiler e, söz konusuyken uluslararası algı böyle böyleyken e, ki yeni uluslararası algıda ABD'nin ve e, Rusya'nın İşitle e, mücadeleyi Türkiye'yi ikna ettiğine dair e, söylemler e, de görülüyor. E, sanki e, bunlar söz konusu değilmiş gibi. Ayrıca temel soru yani benim açımdan. İşit Türkiye içerisinde varlığı hakkında, e, yaptığı eylemler hakkında bilgi sahibiyiz. Ama peki İşit Türkiye'de konuştu. Kendi topraklarımız içinde, kendi vatandaşlarımız üzerinde. İşte Antep saldırısı dün oldu. sayısız saldırılar oldu. Bütün bunlar üzerindeki kayıplarımızın, yaralılarımızın, işi saldırı ve e, ölenlerimizin, yaralılarımızın sayısı yüzlerce ve binlerce yaralıya ulaşmıştır durumda. Biz işi hakkında dev, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani bu işi dünyaca her tarafında tehlikeli örgüt hakkında e, bir a, a, araştırma yaptık mı? TBMM gündemine ne kadar geldi? Biz Kamuoyu olarak, basın olarak, IŞİD'in saldırıldığını biliyoruz ama IŞİD'in Türkiye'deki varlığı hakkında ve bu bulanık süreçler hakkında hiçbir araştırma, elimizde somut araştırma var mı? Türkiye kendi içindeki IŞİD'i ne ölçüde e, bu adilnattı? Bu karanlık bir koridor. Türkiye'nin ile hatta doğuyla ilişkilerinin bozulmasına sebebiyet veren Türkiye'nin e, Suriye'deki muhalif güçlerle olan ilişki. Dolayısıyla Suriye politikasında bir U dönüşü varsa, ülke içinde bir dışında işi de bir U dönüşü sorusunun yanıtlanması tamamıyla yani aydınlanmasıyla mümkün olabilecek bir olay. Ve gerçekten bu U dönüşünün bu siyasi jargonda bir ülkeyle ilişkilerimizin tamir edilmesi bu şekilde olması mümkün değil. Dolayısıyla burada Cerablus'a giriş tamamen daha önceki konuşmalarımızda da dile getirdiğimiz gibi Türkiye'nin Kürt paranoyası üzerinden meseleye bakmak gerekiyor. Ve olayı içeride özellikle de 15 Temmuz'dan sonra e, bütün terörle ilgili hususlarında tekleştirme çabaları ile birlikte e, içeride pompalanan e, milliyetçilik e, dalgası, her türlü milliyetçilik dalgasının Işte bir parçası olarak görüyoruz. İşte oraya yani gerçekten Cerabius'a girmek 12-15 tankla hatta o tanklardan biri de vuruldu. Bunların vuran bunlar PYD'liler kabul etti mi? Bunu, onu çok bilmiyorum yani. Kim vurdu o tankı? Ben de görmedim henüz ama e, e, bir, bir şehit var. Evet o, o şehitten mesela e, önde gelen e, hükümeti destekleyen gazeteler arasında önde gelenlerinden bazıları hiç görmedi. Sabah ve akşam gazeteleri. Star ve Yeni Şafak gazeteleri birer bir sütuna beş kelimeyle falan gördüler. Spot olarak bir sütuna altı satır falan. Ve mesela Sözcü gazetesi de ha Hiç görmediği gibi hainleri Suriye'de vurduk diye milliyetçi, jingo, jingoistik bir yaklaşımdaydı. Ama en çarpıcı olanı bence milliyet gazetesindeydi. Manşet, huzura YPG roketi diye verdi. O işi şey, öldürülen şeydi. Huzur huzuru bozdu diyor. Yani orada ilk defa yani Kıbrıs harekatından bu yana. Türk e, Silahlı Kuvvetleri askerle ve tankla ne, ne zaman yabancı topraklara girdi tam hatırlamıyorum ama Kıbrıs Harekatı dışında ilk defa gibi aklımda kalmış. E, siz belki daha iyisini Irak'a yapılan harekatlar var. İşte PKK e, hani Irak Kuzey Irak Harekatları hatırlıyorum ben. E, onun tankların girdiği e, evet. 90'lı yıllarda. Onun dışında NATO güçleri çerçevesinde Somali, Afganistan gibi yerlere getirilmiş tanklar vardır mı? Evet, Afganistan'da tanklar. başka bir, bir yan unsur olarak ama burada taarruz eden ve hatta bölgeyi evet. de ele geçirmek üzere giden ve huzura darbe diye verilmesi ilginçti. Şimdi ben bir şey ekleyeyim izin verirseniz. Yani Bu konuyu çok yakından takip eden bizim de izlemeye çalıştığımız yıllardır. Takip eden Vijay Prashad var. Trinity College'da e, profesör, uluslararası ilişkiler hocası ve aynı zamanda e, Hindistan'ın önemli dergisi Frontline'ın yazarı kendisi. yeni de bir kitap çıkardı. Ulus'un ölümü ve Arap devriminin geleceği diye çok yeni bir kitabı da yayınlandı. Onunla yapılmış bir mülakatta şeyi net olarak söylüyor. Yani bu operasyonun, Fırat Kalkanı'nın aslında tamamen Kürtlere yapılmış bir şey olduğu kanaatinde kendisi de karşı diyorlar ama aslında uzatılmış bir savaş kavramı da var ya malum protracted war Türkiye hükümeti şimdi Kürtlere karşı tekrar başladı. Uzatılmış savaşa diyor ve önemli bir şey daha söylüyor. Bu bir blowback CIA'nin terimi olarak yani geri tepme yani Suudi grupların, Katarlıların ve IŞİD'in aslında destek Türkiye'nin yedek güç olarak vekaleten destek verdiği grupların verilen şeyin bir geri tepmesidir ve çok büyük sorunları da yol açabilecek deniyor. Yani asıl Rojava'nın bir mini devlet kurulmasını engellemek için Cerablus'a girdiğini yani. ayrıntılı olarak söylüyor ve yazıyor. Yani gerçekten e, Suriye topraklarındaki Kürt varlığını e, oradaki Kürt varlığının elde ettiği pozisyonu e, ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım ama bu e, hem Suriye içi e, dengeler açısından hem de Suriye'ye müdahil olmuş e, Rusya, Amerika e, ve diğer batılı e, ayakları çerçevesi içerisinde bu işin e, aktif unsurları çerçeve içerisinde bakılması gerekiyor ve burada e, dengeler o kadar çabuk, gruplar, ittifaklar o kadar çabuk yer değiştirebiliyor ki Yarın o girdiğiniz yerlerden arkanıza baka baka da çıkabiliyorsunuz. Artık bir başka bir ülkenin topraklarını ve IŞİD bahanesiyle girip bir tane de IŞİD'den söz edilmiyor. Öldürülen PYD varlıklarından söz ediliyor. Boşalttı çünkü IŞİD'i. Boşalttı tamam. evet. Hiç, yani, hiç, yani sivil kalkanı kullanıyordu normal olarak bu gibi operasyonlarda. Onu da kullanmadı. Onu da kullanmadı. Buyur, yani. attığın yere Türkiye ye girdi. Evet. Tolga Tan'ın şey diyor yani zaten kolaylıkla kimlik değiştirdiler. Yeni isimler altında. Yeni kimliklerle bambaşka bir yerde. En büyük tehlikelerden biri budur diye son yazısında yazmış. Ben bir de şeyi ilave edecektim. Vijay Prashad'dan bahsederken eee Hint kökenli bir Amerikalı profesör. Sizin dediğinize de benzer bir şey söylüyor. Türkiye'deki istikrarsızlık Suriye Savaşı'nın sonucu olarak büyük iktisadi problemlere yol açtı. Zaten Batı pazarlarına açık değil. Kapılar çok tamamen açık değil. Şimdi Suriye'yle savaştı Batı Asya pazarını da bloke etti. Dolayısıyla orada da ayrı başka problemler de var ve nasıl çözüleceği belli değil diyor. Yani e, şimdi Türkiye'de her şeye hakimiyet, yayın yasakları kısıtlama tek bir basın e, egemenliği var. Bu ekonomi dünyası içinde geçerli. Zaten e, yayın yapan e, yapılar bu konuda da. E, Hükümeti eleştirmemek, ters düşmemek, yüceltmek, büyütmek üzerine ve husurları, yanlışları, ve hataları ve kötü gidişatları göstermemek üzerine kurulu. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yani bu konudaki akademik dünya da öyle. Zaten tahammül edemiyorsunuz yayınlara. Yani Türkiye eskiden, yani bu akademik bir kapitalizm vardı dünyada, eskiden hiç hali hazırda da var ama Türkiye'de şu anda... Ee, bu konuda değerlendirme yapanlar ee, yani hiçbir şekilde <gülüyor> aklın bilginin, verinin bağdaştırmadığı ölçüde bir mükemmellik portresi çizmeye çalışıyorlar. Ama o görünen köy kulağımız istemez. İşte Türkiye'nin pek çok bankasının notu düşürüldü. Bunca yıl krizler içerisinden geliyoruz. Bu işler günümüz Kapitalizminde bu finansal dünya içerisindeki gelişmeler ışığında baktığımızda güçlüklere işaret etmektedir. Krizlere ne kadar gebe olduğuna işaret etmektedir. Ötelenen çok şey olduğunu işaret etmektedir. Türkiye'de şeffaflık, siyasal düzlemde, hukuki düzlemde açıklık var mı ki biz ekonomide açıklığı görüyoruz. sürekli e, müdahale eden bir sarayla karşı karşıyız. Dolayısıyla e, bunun artı bu, bu tür içte ve dıştaki savaşların e, mali disipliğin, bütçe politikaları ve harcamalar yönüyle de e, önemlidir. E, bu taraflara da e, bakmak gerekir. E, ama yani e, her anlamda zaten ile olan ekonomik ilişkiler bütün dünyayla e, neler yapsanız da ilişkileriniz düzelse diye baktığınız bir ortamda gidiyorsunuz Putin'le işte turizm ilişkisi. Sadece turizmde Rusya'dan kaygınız %92. Ama işte orada da charter uçaklarına dün izin verilmiş, tekrar imzalamış charter seferlerinin başlama, yeniden başlatılması için evet bunlar değil. başlayacak ama yani. bir anda bunlar yaraya merhem olacak pozisyonda değil. Ayrıca terör nedeniyle Türkiye'de Batının, yani Türkiye, dünyanın en önemli kongre ve kültür organizasyonları merkeziydi. İlk beşe giren bir ülke, Türkiye. Şu bugün yapılmıyor. E, şimdi de aslında belki de ilk beşe girer mi girmez mi bilmiyoruz tabii ama hiç şüphesiz en fazla şiddetin e, olduğu ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Suriye, Irak, Yemen ve evet. Libya'yı ve Afganistan'ı bu beş ülkeyi saymazsak. Ee, doğrusu ilk ona girdi şubesiz gibi görünüyor. Çok sayıda e, yani sadece son iki aydaki şeyleri saysak darbe girişimi de dahil olmak üzere akıl almaz bir tabloyla karşılaşacağız. Şimdi bunu şöyle görüyorsunuz zaten. Yani e, Türkiye'nin e, üyesi bulunduğu kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin ilişkide bulunduğu dünya e, yani mesela Türkiye, Suriye, Rusya, e, İsrail, e, Mısır vesaire geçen hafta da konuştuğumuz e, politika e, değişiklikleri yaptığını söylüyor, yapacağını söylüyor. Ama tüm bu yani bunlar bir kere gerçekten e, tam anlamıyla o dönüşümü gerçekleşmiş mi? Ama bunları yapmak isteğimde işte bunlar Davutoğlu'na yıkılıyor. Kimisi her şey FETÖ'ye yıkılıyor falan. E buna rağmen e, sizin ülkenizde yani yanlış giden şeylerden geri döndüğünüzü söyleseniz e, bile ülkenizde, ülkenizdeki bu dönüşlerin, dış politikadaki bu dönüşlerin karşılığını göremiyorsunuz. Çünkü e, Erdoğan ve iktidarına e, dünyada destek ve inanç e, yenilenemiyor. Bunun karşılığını bunu göremiyorsunuz. Darbe girişimi oluyor. oluyor? hem geçmiş olsun diyor. Yani i̇şte, bir NATO ülkesine. Gecikmiş olarak şimdi Merkel'de konuşmuş evet. nihayet ve şey demiş yani bizim parlamentomuzu Alman ordusu bombalasa biz Bombalar. ne yapardık? Evet bu bir buçuk ay sonra söylüyor. Bir, bir buçuk sıyorsun. ay sonra söylüyor. Evet. Yani şimdi burada mesele şu. Bu kadar bunlara herkes hepimiz işte 15 Temmuz öncesi Türkiye'nin dış politika yanlışlıklarını ve bu konudaki e, tutumu e, eleştiriyorduk herkes. Sonra dedi ki e, biz bunlarda dönüş yapacağız. Rusya'ya kadar kendi gitti. Yani yani ayağına kapansa güven olmuyor. Bunun için yapılması gereken yani beklenen aslında e, normal şartlarda bir iktidar değişikliği olması gerekiyor. Bugünkü e, Erdoğan iktidarının uluslararası planda şunu görüyoruz yani çok bir coşku yok işte bu köprü açılışını yapıyor darbeden sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı dışında geçmiş olsuna gelen yok halbuki normal bundan 3-4 yıl olsa Erdoğan'ın dünya liderleri arasındaki pozisyonunu 5 yıl önce konuşuluyordu değil mi? Orta Doğu'daki pozisyonu konuşuluyordu bütün Obama göreve başlar başlamaz Türkiye'de parlamentoda konuşma yaptı. Evet, ya, unuttuk, unuttuk onları, evet. Ya AB'nin e, işte inanılmaz parlak bir yıldızı geliyor falan. Neyse, Şimdi, bu, bu hale bakar mısınız? Ben Suriye'de yanlış yaptım, Allah affetsin. İşte Rusya'da yanlış yaptım. İsrail'de şurada, burada yanlış yaptım. E, Bunu bu, bu, buna rağmen, bütün bu girişlere rağmen, e, tamamlanmayan, güvenilir güvenilmeyen dönüşlere rağmen Tüm çırpınmada rağmen dünya güven beslemiyor. Çünkü şu anda içeriye bir bakar mısınız? Bu ülkenin e, içerideki durumuna bak bakalım. Yani ülkede savaş. Kürt barış sürecini akamete uğraşmışım bitirmişsin savaşa döndürmüşsün. E Suriye sınırında e, demi konuştuğumuz konumdasın. Başlı dışarıda da bir savaşın içerisindesin. E otoriterlik baskı Yükselterek bu pozisyondan Çıkmak istiyorsun ee, Şimdi Bu otoriterlik Yargı durumunun durumu 100 bine yakın kamu çalışanı 50.000 bine eğitimci e, Açığa alınmış bir durumda Muazzam bir e, o, o hallerle ve kanun yüklüğünde Kararlamayı ülkeyi yöneten Bir Bir, bir ülke muhalifleri susturmak istiyorsun hani otoriterlikten demokrasi bir u dönüşü oldu mu? <Gülüyor> Nikos Samson darbesi Yunanistan'da albaylar ucundasından kahraman isim gelmesine yol açmıştı. Yani 15 Temmuz'dan biz demokratik refleksle mi çıktık? Hayır. Daha otoriter bir rejimle çıktık. Barış'a mı refleksle çıktık? Hayır. Cerebius'a işittik boşalttığı yere kahramanlar nidalarıyla gittik. Aslında Erdoğan açısından U dönüşü 15 Temmuz bir fırsattı. Çünkü orada parlamento kendisi görüş gerdi ve gerçekten girişim akamete uğradı. Ve burada burada bir U dönüşü olmadan sana güven duymuyorlar. Ne kadar dış politikada U dönüşü yapmaya kalkarsan kalk. mı konuşuyoruz biz. NATO'dan çıkışı konuşuyoruz biz neredeyse. Çünkü bunların konuşulduğu bir ülkeye güven duyulur mu? Ee, Batı ve Doğu tercihi arasında yalpalayan e, bir adım ona, iki adım geriye öbürün... Bunlar içerisinde problemli bir ülkenin e, dış politikası, ulu dönüşlerine de güven duyulmuyor. Dolayısıyla e, içinde bulunan durum bir e, kadro ve liderlik sorunu. Tabii Erdoğan şunu çok net e, güveniyor... Erdoğan kendisine e, içeride ne kadar desteği yüksek olursa bunları gösterebiliyor. Bildiğimiz klasik denklem de bu. Dolayısıyla e, içerideki pozisyon ve Kürt politikasındaki pozisyon e, ki gittikçe kopuş. Yani bundan sonra artık yani yeniden e, çözüm barış süreçlerinde dönmek için çok mücadele etmek gerekecek. E, ve tüm bunlar bu çerçeve içerisinde e, bu U dönüşlerine, e, gerçekten Suriye'deki bir U dönüş müdür? Biri bana anlatsın. Cerrah girmek Suriye politikasındaki değişme midir? Ve sınır ötesine çıkmakla zaten Türkiye'yi büyük bir tehliken içerisine, girdadın içerisine sokuyorsunuz. Kürt sorununu çözümlüsü hale getiriyorsunuz. Ve dünyada size güven duymuyor. Çünkü e, bu, bu liderlere ve bu kadrolara güven veriyorlar. Evet Ali Bey şey, süreyi de bitirdik ama ben son olarak şeyi de söyleyeyim e, Görmüş görmüşsünüzdür herhalde ekonomi bakanının yaptığı açıklama en çarpıcı bence e, Suriye'de ne kadar kalmamız gerekiyorsa o kadar kalınacaktır diyor gidilmesi gereken yere kadar da gidilecektir diyor ve bunu bütün bakanlar kurulunda ekonomi bakanı söylüyor Nihat Zeybekçi. Evet. Doğrusu şayanı hayret değilim. Herhalde Musul ve Kercü'yü falan da almayı düşünüyor. Evet, bilmiyorum ama ekonomi bakanı yani dışişleri bakanı değil. Değil. Evet. Milli Savunma Bakanı değil. Başbakan evet. değil. Cumhurbaşkanı değil. Doğrusu hakikaten Şayan'a... Ama yani ama... geçmişte biz benzer açıklamaları yine bakanlardan ve milletvekillerinden. Şam'da namaz kılacağız. Çok duyduk. 3 evet. saatte Şam'da namaz kılacağız. Gene İstelide. geldi işte. Geldi. Evet ama neyse dağların zirvesinde ıssız adalara yeni şehirler kurulacak. Yaşadık Biz... dertleri genetikle bitiyor. Ofiste çalışma tarihi oluyor Ali Bey. Demokrasi sorununda kalkıyor. Kalkıyor evet. Helal olsun Hücret'e ha? <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik But When will they ever learn? When will they ever The Kingston Trio'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Where have all the flowers gone? Çok iyi bilinen, çok güzel bir şarkı. Birisi görüm bestesi. Kingston Trio'dan da mükemmel bir icra nereye gitti bütün o çiçekler hepsi genç kızlar topladı sonra askerlere verdi askerler nereye gitti toprağa gitti ne zaman öğrenecekler ey tanrım diye devam eden bir döngü gene böyle bir ne zaman ders alacağız akıllanacağızın bir şeyi var doğrusu çok Bir karma karışık felakete doğru ciddi bir gidiş var. İşte Vijay Prash da biraz önce Ali Bilgi'ye söylediğimiz gibi çok yalnız Türkiye'de değil, Pakistan'da da böyle bir teokratik zihniyetle karışınca fevkalade felaket oluyor. Amerikan talibanı da Teksas'ta değil her tarafta talibanlaşma durumundan bahsediyor. Suriye'de Yani Suudi Arabistan'da mesela Amerikan silahlarıyla Yemen'i dünyanın en zengin ülkesinin Amerikan silahlarıyla dünyanın en yoksul ülkesinde sivilleri, çocuk çocuğu, hastaları, hasta bakıcıları katletmesi durumu var. Ve çok ilginç bir şey. Blowback'tan bahsetmiştik. Geri tepme olayı. Yeni bir araştırma The Intercept e, sitesinde dün çıkan bir haber çok ilginç. Joshua Eaton'dan nihayet e, ortaya çıkmış. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri askerleri İbrahim, Avad, İbrahim El Bedri diye birini Irak'ın meşhur işkencelerden geçilmeyen korkmuşluklardan... Ebu Garayb hapishanesine koymuşlar. Ee, ve ondan sonra Ebu Garayb'in neler olduğunu bütün dünya daha sonra duydu ama bir on yıl boyunca hiç kimse bu şeyden haberdar olmadı. Dünya haberdar olmadı. Bu mahkum, mahpus kimdi diye ve sonunda şimdi öğreniyoruz ki o us 9 1Z-15 790 Yok 157.911 C1 diye adlandırılan kodlu mahpus, işkence filan da görmüş tabii, çok aylarca kalmış orada. Kimmiş? Bu Bekir el -Baghdadi. yani o Kur'an işte, blowback deyince böyle oluyor. Tüm bunlar her şey birbirine bağlı. Orta Doğu konusundaki önemli uzmanlardan birisi de Independent'ın Orta Doğu muhabiri Patrick Coburn'de Türkiye kendi eline haddinden fazla güveniyor olabilir zaten. Yani bunu bir kumar olarak nitelendiriyor. Zaten 9, 3 boyutlu 9 kişinin oynadığı kuralsız bir satranç demişti. O kompleksini anlatmak için. Zaten Orta Doğu'da politikanın en büyük çelik kuralı değişmeyen demir kuralı herkesin elini daha yüksek haddinden fazla göstermesi ve öyle görmesi İsraililer Lübnan'da 1982'de kitabını gördü. Amerikalılar Saddam Hüseyin'i 2003'te devirdikleri zaman aynı şeyi yaptı. Şimdi de e, işte burada Suriyeli Kürtler de abartmış olabilir bir miktar diyor. Afganistan'da da benzer durumlar vardı. Yani böyle bir kargaşanın dik alası devam ediyor. Bu konuları ders alana kadar getireceğiz herhalde. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi çok kısa kalan zamanımızda 6-7 dakika içinde diğer haberlere de bakalım. Yani bütün bu terör şiddet vesaire olaylarını bir yana ve adam akıllı baskıcı bir rejimin daha da artmasına doğru gidecek şeylerden bir tanesi işte Hakkari ve Şırnak ilçeye yapılması e, konusunda e, tam ve güzel bir haber olarak nitelendirilmişti meclisten geçmemişti iki ilin ilçeye dönüştürülmesi hatta bir şeyde e, hürriyetten de beklenmedik güzellikte bir olay olarak Fikret Bila yazmıştı. Mecliste böyle bir manzara görmeye alışık değiliz demişti. Fakat önerge doğrultusunda madde tasarıdan çıkarılmıştır dedi. Fakat yeni hem Melih Aşık'ın milliyetten hem de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özgür Özel'in söylediğine göre ani bir müdahaleyle Cumhurbaşkanlığından Hakker ve Şırnak'la ilgili maddeler torbaya tasarıdan çıkarıldıktan sonra tekrar kanun hükmünde kararname ile e, ilçe olacağı e, dedikoduları ve tehlikesi varmış. Bu da çok ciddi bir problem yaratabilecektir. Ee, onun dışında tabi bu Kürtçe yayın yapan gazeteye 25 gözaltıyla yüzün üzerine çıkmış oluyor tutuklu ve gözaltındaki gazeteci sayıları. Velad gazetesi 1992'den beri azade Velad önce Velad diye başlamıştı. Velad ülke demek inanılmıyorsam 2006'dan beri günlük olarak çıkıyor. özgür ülke anlamına geliyor herhalde azad ve defalarca kapatılmıştı sayısız dava açılmıştı aleyhine ve çok sayıda çalışanı gözaltına alındı ve tutuklandı hatta Kadri Bağdu'da gazeteyi dağıtan 2014'te sokakta vurularak öldürülmüştü hakkında yapılmış bir de belgesel film de olduğunu hatırlıyorum inşallah yanlış hatırlamıyorum Azadiyev enlatta gözaltına alınan gazetecinin eşi Mehmet Emin Akgün'ün eşi Beritan Akgün'de gözaltılar sırasında bitiremeyeceksiniz. Onları aldınız. Göreviniz görevlerini biz devraldık diyor. Görevi biz devralırız. Ölmeyeceğiz, bitmeyeceğiz. işimiz yerde kalmayacak. Buradayız demiş. Ve e, Devlet Tiyatrolarında Milli ve Yerli dönemi açılmış. Bu da çok önemli bir haber. Artık Shakespeare izlemek hayal oldu diye verilmiş bu haber. Bu da çok çarpıcı bir durum. Çünkü Shakespeare'in özellikle 400. ölüm yıl dönümünde bütün dünyada çok farklı yorumları yapılırken... ...açık radyoda geniş çaplı izlemeye çalışıyoruz. Artık Shakespeare geçmiş olsun. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en önemli yazarlarından biri, oyun yazarlarından biri... ...37 oyunu döne döne... ...1001 versiyonuyla oynanırken... ...Türkiye'de artık olmayacakmış... ...zaten... ...devlet tiyatrolarının genel müdürü... ...yeni... genel müdürü Necat Birecik... ...milli manevi duyguları pekiştirmek için... ...hümanist vatan milliyetçisi... ...sanatçılar olarak... ...vatan bütünlüğüne birliğine katkıda bulunmak amacıyla... ...sadece yerli oyunlarla... ...sahnelerimizi açıyoruz demiş... ...skandal bir açıklama aslında... Gerçekten. Buna da devam ediyoruz. Aslı Erdoğan Almanya'dan da destek gelmiş, özgür gündeme düzenlenen baskında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan yazar Aslı Erdoğan'a ve Alman yazar ve sanatçılar aralarında Köln Merkezli Kültür Forumu ve çok tanınmış Alman gazeteci yazar Günter Wallraff'ında bulunduğu Çok sayıda Avrupalı Kültür Kuruluşu ve yazarla birlikte açık mektup yazmışlar. Aslı Erdoğan'ın serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Geri istiyoruz. Ve bizler Aslı Erdoğan'ın yazdıklarını okumak, söylediklerini bilmek istiyoruz. Her yerde onun özgür bir kişi olarak gezebileceği, okunabileceği ve konuşabileceği koşullarda geri istiyoruz diyorlar. Fransız dergisi Lir de en geleceğin en çok bahideden elli azarından biri seçmişti. Ee, şey problemleri de var işte, ilaç su verilmemesi gibi bazı olaylar da <gülüyor> gerçekleştiğini biliyoruz bizzat zaten Aslı'nın Aslı, Aslı Erdoğan'ın bildirdiğinden Robert Kolej mezunlarından da buradayız Aslı yanındayız diye bir şey var ve kuvvetle vurguluyoruz Aslı Erdoğan yalnız değildir değildir. Buradayız Aslı yanındayız diyorlar. Bu da önemli ama programın başında da söylediğim gibi aynı zamanda yalnız başka Robert Kolejli yazar ve gazetecilerden Şahin Alpay'ın yanı sıra e, Nazlı Olacak ve diğer yüz kadar gazeteci oldu şimdi. Hepsi için geniş çaplı bir şey e, destek zamanı tam. Bu arada Aslı Erdoğan'a e, Change Org üzerinden yapılan şey de 26.000'i aşmış durumda. imza onu da hatırlatalım. Bu arada Ankara'yı yine sel almış. Yağmur sonrası başkentte bildik görüntüler var. Metroları istasyonu çalışmamış. Kızılay metro yolcular önceki duraklarda tahliye. Ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte elektrik kesintileri ama e, bunu... E, Biz Ali Bilge ile de konuşmuştum yaşamış içinde 2 saat mahsur kaldıklarını da anlatmıştı ama vakit kalmadı onu söylemeye yalnız e, normaldir bu demiş çok kısa zamanda metrekareye 2 teneke su yağdı diye çok ne kadar bizimsel olduğunu tahmin edemeyeceğim bir açıklama yapmış Melih Gökçek Büyükşehir Belediye Başkanı ama şeyden hiç bahsetmemiş e, küresel iklim değişikliğinin sebep olduğundan zaten sorun da orada iklim değişikliği ve bin yıllık şeylerin sellerin Louisiana'da da olduğu gibi burada da e, görülmesinin hiçbir zaman ne zaman öğreneceğiz diye Pete Seeger çalacağız birazdan ne zaman ders alacağız diye when will we ever learn aynen böyle işte bir durum var. Oscar ödüllü aktris Emma Thompson da Arktik bölgede e, sismik ton, sonlamayla e, şey çalım, e, hayvanların, bütün balinaların ve diğer büyük hayvanların çıldırmasına karşı büyük bir o, Greenpeace ile beraber mücadeleye başladı. Onu da belki çarşamba günü konuşuruz. Çok hoş bir demeci var. Bu arada Naomi Klein ve Oliver Stone, Noam Chomsky ve diğerlerinin Arun Dati Roy'un, Susan Sarandon'un da aralarında bulunduğu çok önemli aktivist, entelektüel aydın ve kamu aydınları geçen çarşamba Brezilya hükümetindeki darbeyi kınadılar ve buna durdurulmasını talep ettiler. Fransa'da Danıştay Haşema yasağını askıya aldı bu da çok önemli bir haberdi. ve bir de şeyden bahsederek bitirelim ee, 62 yıllık evli olan Kanadalı bir çiftin inanılmaz 83 yaşındaki Wolf, Wolfram Gottschalk ve 81 yaşındaki eşi Anita'nın buluşamamalarına dair bir fotoğraf ikisi de hüngür hüngür ağlıyorlar mendilleri ellerinde tekerlekli iskemlede kocası Kanadalı şey bu hale gelmiş durumda dünya e, yer yokmuş. O yüzden de kendisini adamın e, yer bulunana kadar başka bir yere götürmüştü. 62 sene beraber kaldıktan sonra böyle bir muamele yapılıyor. İnanılmaz bir hikaye BBC'nin haberi bu. Torunu e, şey yapmış bu ömrümde çektiğim en ağır fotoğraf diyor. Lenfoması da varmış. Ayrıca adamın yeni teşhis edilmiş Wolfgang gochalka ama maalesef yer yok diyorlar. İşte Allah'tan Stephen Harper bu harika politikaları yapan Stephen Harper seçimleri kaybetti gitti de belki yeni bir dönüşüm olabilir. O şimdi çok paralı Şey Şirketine girecekmiş Bir danışma şirketi kuracak Çevreyi ve yalnızlığa Mahkum ettikten sonra her şeyi Gitti George Monbiot da şeyi yazmıştı Bu çağımıza ne diyoruz Enformasyon çağı mı Ya da başka bir ad mı Hayır hepsi antroposen Bile denemez Yani insanların iklimi değiştirdiği Bu yalnızlık çağıdır diyor ve yalnız olarak hiçbir zaman insanların şeysiz ayakta kalamayacağını ta davuünden beri biliyoruz ama her gün daha ispatlanan bir durumdayız. Buna rağmen de işte hala yaşlılık dertleri genetikle bitiyor diye 20 yıl sonra yaşam diye dizilerde veriliyor. Ne diyelim? Allah hepimize kolaylık versin. Platon Bey'e de daha fazla da onu bekletmeden, kızdırmadan teşekkür ederek, programı uzatmayarak hemen müzikle ayrılıyoruz. Bu sefer de Pete hmm. bir şey çalacağız. Aynı şarkıyı biraz önce Kingston Trio'dan dinlediğimiz Kingston üçlüsünden Bu Çiçekler Nereye Gitti Where Have All The Flowers Gone Yarında tatilde olacak Açık Gazete. Bugün can yoktu. Selahattin Çolak'la birlikte beraber, ben Deniz Ömer Madra, Emre Gümüşer'in de yardımlarıyla bu programı yürütmeye çalıştık. Yarın yokuz, öbür gün tekrar bütün kadro beraber olmak umuduyla. Hepinize günaydın.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 Oh when will you ever learn Where have all the young girls gone Long time passing Where have all the young girls gone Oh They've taken husbands, everyone, oh, when will you ever learn, oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? The In uniform, oh, when will you ever learn? Oh, when. shya